Merhaba, dünya rezervlerinin bir yıllık yenilenme süresi aşıldı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğal Himaye Birimi Başkanı Christopher Heinrich, insanlığın en büyük borç krizi doğal kaynakların aşırı sömürüsünden kaynaklanmaktadır dedi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF yetkilileri 20 Ağustos itibariyle dünya rezervlerinin 2013 için ayrılan kısmının tamamının tüketildiğini bildirdi. 20 Temmuz Dünya Tükenmişlik Günü olarak anılıyor. Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda dünyanın bir yıllık süre içerisinde kendini daha fazla yenileyemeyeceğini söyledi. 2013 yılının gelecek döneminde dünya rezervlerinde sonraki yıllar için ayrılan gizli rezervlerin tüketilmek zorunda kalınacağına dikkat çekildi. İklim değişiklikleri, çeşitli canlı türlerinin neslinin tükenmesi, su yoksunluğu, balık rezervlerinin yok oluşu gibi örnekler gezegenimizin aşırı tüketiminden dolayı zor durumda olduğunun göstergeleri. Christoph Heinrich, dünyanın tükendiği iddiaları için şöyle söyledi. Bu yılın sonuna kadar kaynaklarımızın %150'sini kullanmak zorunda kalacağız. Doğal Hayat Koruma Vakfı araştırmacıları, dünyanın sabit kıymetleri olarak da bilinen rezervlerin aşırı kullanımından Gelişmiş, zengin ülkeleri sorumlu tutuyor. Bu duruma ilişkin Christopher Heinrich şöyle demiş. Mevcut durum ironik. Fakir ve gelişmemiş ülkeler, dünya rezervlerinin kullanımında en küçük rolü oynamalarına rağmen sonuçlarından en çok zarar görenler de onlar. Karşılaşılan tehditle başa çıkmak için WWF Doğal Hayat Koruma Vakfı, 2030 yılına dek yenilenebilir enerjilerin üretimi ve depolanmasında %40 artış gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Vakıf alınacak önlemler arasında ormanların tahrip edilmesine, son verilmesine ve nesli tükenen canlıların korunmasına da öncelik tanınmasına gerektiğini işaret etti. Alakır'daki HES'lere karşı imzalar toplanıyor. Alakır-Nehir kardeşliği, Alakır Vadisi'nde planlanan iki yeni HES'e ÇED olumsuz raporu verilmesi için toplamaya başladığı imzaları 22 Ağustos'ta Antalya Valiliği'nin düzenleyeceği halkın katılım toplantısında teslim edecek. Alakır 1 ve Alakır 2 HES'lerini yapmak isteyen ADO şirketinin HES'lerin yapımına başlayabilmesi için ÇED raporu alması gerekiyor. Halkın katılımı toplantısı bu raporun alınabilmesi için yapılması gerekenlerden biri. Alakır Nehri Kardeşliği'nden yapılan açıklamada bu toplantının halkın sürece müdahil olabileceği tek zaman olduğu belirtildi. Antalya Valiliği ÇED Şube Müdürü İzin ve Denetim Müdürü Yahya Şimşe'ye seslenilen imza kampanyasında Alakır Vadisi'nin birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesi gerektiği, bu konuda açılan davanın sonuçlanmasının beklendiği dile getiriliyor. Dava sonucunda Alakır Vadisi birinci derecede doğal sit alanı ilan edilirse, CHED başvuru izin kriterleri tümüyle değişecek. Kampanya adresi changeorg change.org.taksim.alakır.hes Tekrar ediyorum, changeorg change.org.taksim.alakır.hes Fukushima'da yeni bir radyasyon sızıntısı meydana geldi. Japonya'da faaliyeti durdurulan Fukushima Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerji Şirketi yani TEPCO depolama tankında yüksek derecede radyaktif su sızdığını duyurdu. TEPCO pazartesi günü fark edilen sızıntı miktarı için en az 300 ton açıklaması yaptı. Yetkililer uluslararası nükleer ölçeklere göre sızıntının en düşük seviyede olduğunu belirtiyor. Ancak Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonucunda Fukushima nükleer santrali patlamış ve büyük miktarda radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Tsunami nedeniyle santralin reaktörleri soğutma sistemleri devre dışı kalınca 3 reaktör erimişti. Santral dışında hala devam eden radyasyon seviyelerinde büyük bir değişiklik gözlenmemediği belirtiliyor. Son sızıntı haberi TEPCO'nun zarar gören reaktörlerden denize günde 300 ton radyasyonlu su sızdığına ilişkin açıklamanın ardından geldi. Megastar Tarkan 11 Eylül'de Seferihisar Doğal Okulu için sahne alacak. Türkiye'nin ilk sakin şehri yani Sittaslov olan Seferihisar'da belediyenin organ organizasyonuyla Seferihisar Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 11 Eylül'de İzzet Gül Stadyumunda düzenlenecek konser Megastar Tarkan tüm şarkılarını Seferihisar Doğal Okulu için söyleyecek. 7 yıldır aktivist duruşuyla Doğa Derneğini destekleyen Tarkan'ın aynı zamanda kurucuları arasında yer aldığı Okul Seferisar Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle hayata geçirdi. Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren Seferisar Doğa Okulu ilk öğrencilerini 2014 yılında almaya başlayacak. Doğa kültürünün Türkiye ve dünyada yeniden yaygınlaşmasını sağlamak için kurulan okul, yaşamın ve öğrenmenin iç içe geçtiği, öğretmen ve öğrenci ayrımının olmadığı, geleneksel ve akademik bilginin birlikte düşünüldüğü yepyeni bir öğretim anlayışıyla eğitim verecek. Ayrıca Tarkan'ın verdiği destekle araştırma faaliyetleri gerçekleştirecek ve öğrencilerine ücretsiz öğrenim imkanı sağlayacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.